وصحبه الغر المحجلين بعد الله الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بجن بدعة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 Aşikar olur, ortaya çıkar. Bundan önce dört fitne işledik. Bugün beşinci fitnedeyiz. Beşinci fitne nedir? Zuhurul Havarç. Haricilerin ortaya çıkışı. Harici nedir? Nasıl çıktılar? Tarihleri nedir? Hazret Ali nasıl bunlardan tahammül etti? Nasıl bunlardan ortaya koydu meseleleri. Bunları inşallah Allah'ın izniyle bu derste işleriz. Buların itikadları, adetleri, şeyleri nedir? onlar hepsine bakarız inşallah. Evet. Şimdi e, geçen ders biz Hazret Ali'nin Sıffin Savaşı'nda dedik ki şeyi kabul ettikten sonra tahkim.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 Emir-i Muminin ile Maaviye, Şam, valisi Maaviye. Hayır dediler biz Ali-i Muminin seni beyat etmemişiz. Ali ile Maaviye'nin arasında bir anlaşmadır dediler. Hazret Ali de iş burada takılmasın diye kabul etti. Bunlar dediler nasıl olursan kabul edersin. Önce nasıl olur kabul edersin. İkinci nasıl olursan kendi adını Allah seni Emir-i Muminin kılmışsan o addan Ceni verildi. Bu şüphetlerle ne yaptılar? Hazret Aliye karşı geldiler. Hazret Ali buları camide. Hazret Ali camiye girerken. Şimdi buların sıfatlarına geliriz. Ama ben buların sıfatlarını şimdi Hazret Ali ile ne yaptığını size anlatırken gözünüzün önüne koyun bütün hariciler. Yen harici zihniyeti nasıl davranır? Aynen gidiyor zincirleme. Hazret Ali camiye giriyor. Kendini bilmez bedevidir belki. İçi ayet okumuş. Hazret Ali konuşurca Hazret Ali'nin sözünle kesiyor. La hukma illa lillah. Al, hüküm sadece Allah'ındır.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 Hak bir kelimedir ama batıl istenilir onuyla. Yani olabilir insan güzel bir ayeti batıl yerde kullanır. Hak kelimesini batıl yerde kullanır. kelime hak, kelime-tu hakkın uriyde biha batıl. Ondan sonra Hazret Ali dedi, gelin bakın nedir mesela? Dediler böyle işte niye sulh kabul ettin? Hazret Ali dedi Allah Subhanehu Teala içi karı koca İhtilaf ederken Dürced ha, bir hakem Bu taraftan, Kız tarafından bir ayette geçtiği gibi Bir hakem e, Erçek tarafından Birden de Hakem olsun içisinin ortasını bulsun Vessulhu khayr ayette geçtiği gibi ta E bu karı koca arasında Yende ticarette Allah Teala Hakem kılmayı Emre diyor, Müslümanların kanında hacam nasıl kabul etmeriz? Bunlar düdük olmaz. Biz daha iyi anlarız. Sonra Hazreti Ali'ye diyorlar ki, sen nasıl adını sildin? Sen Emirül Müminin'sin. Niye dedin sildin dedin Ali bin Ebi Talip? E ya dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de Muhammed Muhammed Resulullah'ı sildirdi Suheil bin Amr'u Oray şeyi e, elçisi dedi biz seni Muhammed Resulullah kabul etmiyoruz. Etcek niye savaş ediyorsun senle? Yaz Muhammed ibn Abdullah. Resulullah da sildi onu. Hatta Hazret Ali orada silmem diyordu. Nasıl ben Selim Resulullah'ı? O zaman genç. Resulullah ummidir, okub yazarlığı yoktur. Nerede yazılır ben elimle silerim. Elini getirdiler o yazının üzerine çindeli eliyle sildi o yazıyı.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 Toplandılar, başladılar kamp kurmaya. Hazret Ali'ye karşı. Ondan dolayı Hazret Ali İbni Abbas'ı gönderdi bunlara. İbni Abbas girdi bunların kamplarına. Giderken dedi Allahu Ekber. Ne da yanlarında dediler ya İbni Abbas. Dedi Resulullah vallahi bulardan bize haber vermiştir. Dedi bunların kamplarına girdim. Arı gülüntüsü gibi İbadet sesi, arı gürüntüsü gibi Kur'an okuma sesi geliyor. Gece gündüz namaz kılıyorlar. Resulullah dedi ki İbn-i Abba siz o kendi namazınızı, kendi ibadetinizi, oları gördükçe sizi kendinizi küçümsersiniz. Biz kimiz bunların yanında? Ama namazları başlarından yukarı çıkmaz. İbadetleri kabul olmaz. Neden? Çünkü matot üzerine değil. Doğru yol üzerinde değiller. Resulullah'ın yolu üzerinde değiller. Muhammedi yol üzerinde değiller. Bunlardan gitti, tartıştılar. Sayıları da on bin teneye yakın olmuş. Hazret Ali'nin ordusundan ayrıldılar bu. On bin tene. Nehrevan'da, şeyde, ee, Harura tarafında toplandılar.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 Allah'ın hükmünü kim canlandırır? Yine adamlar canlandırır, alemler canlandırır. İbni Abbas orada oturdu, tartıştı oğlardan, akli seviyelerine indi, cevap verdi oğlara. Bir kısmı iktina etti, o kampı tercih ettiler. Bir rivayette 2000 bin yakın. O kampı tercih etti. Ondan sonra bunlar toplandılar i̇bn Abbas döndü bunlardan. Hazret Ali de üç şart üzerine dediler. Siz bizi savaş atmayınca biz size savaş atmaz. Çünkü Müslümandılar bunlar. Namaz kılıyorlar, ibadet ediyorlar. Ama hak halifeye karşı çıkmışlar. Bunlar bu şartta kalmadılar. Haklılar ne yaptılar? Bir daha ileri gittiler. Tabi bunların, bunları kim yönetiyor? Herhalde şeytan. Baş düşman.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 Sen Ali hakkında ne düşünürsün? Mavi hakkında ne düşünüyorsun? İmtihan ediyorlar adamı. Eğer istediklerine göre cevap verdi, tamam sen Musulmansın geç. Eğer vermedi öldürüyorlar onları. İmtihan ediyorlar. Ondan sonra bir gün e, Abdullah İbni Habbab İbni Erid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 Hadisi de dedi olara, hadisi dedi, fitne hadisini. Yürüyen, oturan yürüyenden daha hayırlıdır vesaire. Eydir dediler, sen Ali hakkında, Muavi hakkında ne diyorsun dedi. bular çizisi de büyük sahabıdır. Biri Resulullah'ın e, damadıdır, Emir-i o birisi de e, Resulullah'ın kayınbraderidir. Muminlerin dayısıdır. Aa öyle mi diyorsun? Bize göre bunlar kafirdiler. Çif kafir oldu bunlar dinden çıktılar. Olur mu o da dedi? Nasıl olur bunlar sahabediler? O zaman sen sen de kafirsin. <gülüyor> Abdullah evleri öldürdüler. Hanımı hanımı önlerine çıktı, savunsun kocasını. Nasıl öldürürsün Allah'tan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 Hazret Ali ordusunu topladı, bunların üzerine yürüdü. Şimdi Hazret Ali Sıfkın Savaşı'nda, Cemel Savaşı'nda ne yapıyordu? Hep elini birbirine vuruyordu. Keşşe 20 sene önce olsaydım bu günleri yormasaydı. Neden? Çihak sahaba, çi hak Müslüman toplumu birbirinden kavga ediyordu. Üzülüyordu. Ama bunları savaşırtan ilk önce klini sallayıp gidiyordu. Yüzü gülüyordu.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 Tufa'nın üzerinde, Tufay'dan Bağdad'ın arasında bir yerde Nehravan 68 senesinde oldu bu savaş. Olar on bine kusur Hazreti Ali'nin ordusuna karşı. Hazret Ali'nin ordusundan el bir el sayısı kadar sahabe ölmedi. Ama onlardan binlerce öldü. Bu neye delalet eder? Hak taraftan.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 Mallarını almayın. Çünkü bunlar musulman. Ama cahilliklerinden karşı çıkmışlar. Ve <gülüyor> bizi katletmişler. Bagidler, Bu ee, konuda. Kadınlarını getirdiler. Ondan sonra gönderdiler çeşin aşiretine. Ondan sonra eee bunları tutuyordular. Tövbe'ye davet ediyorlar. İşrar etti. Alıp Mahfushaneye atıyordular oraları. İsa etmedi, tevbe etti, salıyordular oraları. Tabi birçok u yapıyordu. Ondan sonra salıyordular, gidiyordu. Büyükleri kaçtı. Bir kısmı Kurasan'a kaçtı. İran tarafına. Bir kısmı de Yemen'e. Ondan sonra başladılar bu fitne çıkmaya. Hazret Ali zamanında elhamdülillah dağıldılar, yok oldular. Ondan sonra şevkeleri yani kuvvetlerin oldu, kırıldı.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 bir tane böyle aynen civa gibi. Nasıl bir cıva böyle ayrılır böyle bir yana gider? Su. Su, su cıva suyu var böyle birden ayrılır. Aynen böyle birden bir topluluk cam Müslüman topluluğu ondan ayrılır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bula, bu ayrılanı, buları kim öldürü en hakka yakın olan tayfa bunları öldürürler midir en hakkı yakunan Tayfa Hazret Ali'nin Tayfası. Çünkü o zaman çi Tayfa vardı. Hazret Ma'avi'nin Tayfası, Şam'da bir de Hazret Ali'nin Tayfası Irak'ta. İşte hakkı olan, olan öldürülür. Ondan dolayı Hazret Ali savaşı açtığında Haricelere yüzü gülüyordu. Hazret Ali'nin ordusu hepsi gülüyordlar, canı savaş ediyorlar. Aynen sen ki nasıl bir dene çafir savaşına gider canı gönülden? Aynen gidiyorlar. Neden? Çünkü Resulullah'ın emri var. Nasıl emri var? Çafirleri öldürün. Böyle emri var. Buharicileri öldürün. Onun için diyorlar, elhamdülillah biz hak üzerindeyiz. Hak üzerine olduğumuz için ne oldu? Cülere gidiyorlar. Bir rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Seyekunu ba'di min ummati qawmun yaqra'un al-Qur'ana la yujawiru halaqin minhum yani Kur'an'ı benden sonra ümmetimden yani bir kavim gelir ki bir topluluk Kur'an'ı yani Kur öyle çok okurlar ki ama boğazlarından yukarı gitmez. Yakhrucune min ad-dini kama yakhrucu es-sahmu min er-ramiyyah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 Resulullah diyor, çıktıktan sonra bir daha dönmezler. Hum şarrul halki vel halikati. Hadis, Müslüm rivayeti diyor. Yine. Her iki hadisidir. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktıklarından sonra Diyor, bunlar şarrul halki. Allah'ın yarattıklarında mahlukatta en şerhleridir. Vel halikati, bütün yarattıkta en şerhleridir.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 Tehlikesi nerededir? Niye şerdir? Çünkü İslam'ın içinden, İslam adına seni öldürüyor. Seni kıyıyor. Kanına kıyıyor. Erzine kıyıyor. Malına kıyıyor. Nasıl münafıkın cezası kafirden daha çekindir? Fî derkil minen nar. Ataşın en altındadırlar.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 Sifatlarını veriyor. Nasıl tanıyoruz bunlar kavarcı? Bir hu hudhta u asnân. yaşları genç, yani gençler, tecrübesizler. sufaha şufhâ u âhlâm kurdugları umut, fikir, düşünceleri sefihtir, yani aşağıcıdır, aşağılıcidir.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 İmanları boğazlarından yukarı geçmez. Yemrukun min dini, kema yemruk sehmu ramiyeh. Oh, yaydan çıktığı gibi dinlen çıkarlar. Burada anlattı Resulullah. Genç, hariciler genç olurlar. İçlerinde alim olmaz. Yaşları cent. Kurdukları fikir, şufaah ve ahlam nedir?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 Buları nerede buldunuz? Öldürün. Demedi bunları şey verin. buları öldürün. Tabi Resulullah dersen öldürürken bunu bize kim canlandırır? Resulullah'ın talebesi. Hazret Ali. Bunları hemen gördük. Bir tane çıktı karşımıza halde hemen öldürmeriz. Neden? Çünkü cehalet ve ezrettir. Hazret Ali bunu uygularken ne yaptı onlara? Hüccet kalk üzerlerine. Siz başlamasanız biz başlamarız. Öldürün bunları. Fe inna fi katlihim ajran limen qatalahum yawm al-qiyamah. Böyle bir, bir ecri var. Çin buları öldürse ne zaman kıyamet gününde. Sonra Abdullah ibn Umar diyor ki Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yen sha'uneşun. Benden sonra bir töreme tören. Yaqra'unal Qur'ana la yuja wizu taraqihim boyunlarından yukarı çıkmaz. Kullama kharaca qarnun quti'a. Bunlar her dönem çıkarlar. Sonra İbni Ömer diyor vallahi duydum Resulullah bunlar her dönem çıkarlar. 20 sefer bunu tekrar etti. Bunlar her dönem çıkarlar. Bunlar her dönem çıkanlar. Bunlar her dönem yani kökleri bunların kesilmez. Ne zaman kesilir bunlar? Onu da haber verdi bize Resulullah. Haricilerin çöküğü ne zaman kesilir? Büyük efendilerini bulduklarında, imamlarını bulduklarında. O da şimdi. Hatta yxruja fi arizhi mul dajalu. Dajal çıktığında, o zaman olar nedir? Deccal bunların neydir? imamları Deccal'dan bara işte karşı geliller Mehdiye karşı gel. Hazret Ali'nin torunu geliler, bak Hazret Ali'de çıktılar toruniden biteciler. Bu böyledir. Evet, bu haricilerin nedir tarihi. Ama ne zaman çıktılar ilk? Fikir olarak, fikir olarak, hakikat olarak ne zaman çıktılar? Cemaat oldular, imama baş kaldılar, Hazret Ali.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 ya Resulullah. Hazret Halid diyor, Hazret Ümer diyor, Ya Resulullah. Bırak bu münafığın boynunu vuruyor. Yok diyor, bırakamıyorum. Verin gitsin. Gittikten sonra Hazret Halid'de Hazret Halid'te bir rivayette hutbada diyor Ya Resulallah, bırakmam bu münafığın boynunu vururum diyor hayır. Belki bu namaz kılıyor. Namaz Müslümandır. Gördük Hazret Ali tekfir etmedi.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 Harici de menbuzdur şeytanın adamıdır. Nasıl benzersin hariciye? Tanat Yani haddi aşma. Tecavüz etme. İsafsızlık. Bunların hepsi nedir? Sifatlarıdır. Haricilerin. E gördük kimiyle yaptılar bunu?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 Diyor ki, el-havaricu kilab-u ehl nari. Hariciler diyor, ataş ehlinin köpekleridir. i̇bn Maced'e geçiyor, hasendir. Hadis. Atlarını da vermişti. Eydir, harici nedir? Niye bunlara harici dediler? Çünkü bunlar huruçtan alınmış. Huruc nedir? Çıkmak hariç Karaca yaucukuruurucan Arapçada Karaca çıktı yaucu bu çıkıyor bu korucan böyle çıktı neden çıktı yaydan Ohun çıktığnı gibi çıktılar. neden çıktılar bu ymrukun <gülüyor> emine din dinnden çıktılar burada din kassı hak toplumdan çıktılar. Hak toplum hangi toplumdur? Müslümanların toplumu, halifenin toplumu. Demek ki cemaatül müslimin'den çıkan nedir? Haricidir. Bildik adları nereden gelmiş? Cemaatül müslimin'den çıktılar, bunlar haricidir. Cemaatül müslim kimdir? Ümmet bir araya toplanmış, alimleri, ehli ilim, hak bu yol budur. Bunlara karşı çıkan nedir? haricidir. adı üzerinde. Yani çıkandır. Müslüman cemaatinden çıkandır türeci. Eydir bunlar nereden başladı? Resulullah zamanından başladı. Resulullah'a başkaldırdılar. Bedevi Arabi. Resulullah'ın adaletine güvenmiyor. Resulullah'ın adaletine adaletine güvenmiyor. Ne diyor Resulullah'a? Adaletle dağıt diyor. Resulullah'ın sözünün önüne ne getiriyor? Söz katı. Resulullah'ın sözünü tenkit edebiliyor. Bunu kim etti önceden? İblis, babaları. Kim etti? Allahu Teala'yı. Allah-u Teala'yı dedim, Ben nasıl yapayım? Beni ataştan güclü maddeden, bu topraktandır. Nasıl ben güçlü şeye sücde yapayım? E aynen bunlar da Resulullah'a bile karşı geliyorlar.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 Tokum olarak, varif içim olarak. Ama ondan sonra ne oldu? Sıffin savaşından sonra ortaya çıktılar. Nehravan savaşından sonra kaçtılar mı? O sefer yer altına indiler. Haklar bu sefer şeytanın vaktasıyla kendilerine bir paket kurdular. Kendilerine göre İslam dini budur. Bize göre paket nereden alınır? Allah Teala Cibril Aleyhisselam'a vermiş, Cibril Aleyhisselam Resulullah'a vermiş, Resulullah da ashabına vermiş. Ashabtan da elden ele alimlere, varislerden bize gelmiştir. Bunlara göre hayır. Resulullah'ın paketini biz alırız. Aklımız var, biz de bir şeyler ekleriz. Yine de e, içinden çıkartırız. tevhid ve hasen var. Şey, şey, itikadi bir terim var. Güzel ve çiliçini kim belirletir? Şeriat belirletir. Şeriat peketi. Bunları aklınızdan biz belirlettir. Geleceğiz bunları inşallah. Bu sıfatlarıdır Birinci sifatları cehennemin köpeğidler. Neden? Çünkü Resulullah demiş bunları öldürün. Çünkü dinin adına dini bozuyorlar. Nasıl münafık İslam adına arkadan İslamı uğruyor? Bunlar da din adına, Allah adına, Kur'an adına ne yapıyorlar? İslam'ı hancarlıyorlar. Bu bir sıfatları. Bir de bir alim diyor ki de bunların çöpekten güncel e, hayatta da e, çöpekten bir sifat var bunlarda çok ses getirirler.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 çafirlere eyvallah derler, musulmanlardan uğraşırlar. Hatta katlederler. Kimi katlettiler? Sahabeyi. Hanımın da karnını yırttiler. Ondan sonra ekip, iş başında, sahabeyi katlettikten sonra bir tane geliyor yolcu. Duruyorlar onu. Gel bakalım. Sen intihar edileceksin. Ne diyorsun Maavi Ali hakkında. Vallahi diye ben hiçbir şey demiyorum. Niye? Aklın yok mu? Yok ben diğer Müslüman değilim. Ben Hristiyanım. Oo Hristiyan mısın? Allah bize emretmiş. Sana zimmisin, iyi bakacağız. İki tene ecip verirler bunu yerine kadar sağlam bekçilik edin göndermeni yerine kadar. Gördük mü? İşte alimler demişler. Hatta rivayette o Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem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 Kur'an okullar ama Kur'an onları işlemez. Kur'an okuma en büyük ecirdir. O semaya çıkmaz yani. Beyinlerine bile gitmez, Boğazlarında kalır. Biz okuyoruz Kur'an'ı beynimizde yer ediyor. Değil mi? O Kur'an'dan ibret alırız, hikmet alırız. Kur'an bize işliyor, beynimizi kontrol ediyor. Onları işlemez. Üçüncü sifatları amelleri Zahiren görsen ehli takva görünürler. Bakıyorsun harici çok ehl takvadır. Ciminde, kuşamında, ha? ibadetinde, hatta sahabeye diyor siz kendinizi küçük düşürürsünüz onların önünde. Ha, İbni Abbas diyor ben girdim kampa arı, yuvası gibi fısıltı var. Her orada Kur'an okur, o gece namazda kalkıyor.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 Bunları bilerim, biz o paketler bize işlemesin Şimdi sıfatlarını bildir, sıfatlarından uzak olacağız. Bir de bunların usullarını bilerin. Birincisi, kim olana muhalefet etti, onun kanı olan için halaldır, onu öldürürler. Bu bir. Bak Hazret Ali'ye muhalefet ettiler kendileri, öldürdüler Müslümanları. Savaş açtılar Müslümanlara. Hatta Hazreti Ali geldi. Ne kadar musamaha çardı Resulullah'ın talebesi sallallahu aleyhi ve selles. Geldi dedi kim Abdullah İbni Ali'yi öldürdü? Abdullah İbni Hubeybe Hubeyb, Abdullah İbni Habbab İbni Erit. Kim öldürdü bunu? Ne dediler teça ağızda? Hepimiz öldürdük. Meydan okuyular.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 Anlatabildim. Ondan dolayı birinci kaideleri, usulları nedir? Karşı tarafı yok sayanlar. Yem bizdensin, yem bizim lehimizesiniz. Bu kimin matodudur? Şeytanın matodudur. Şeytan orta yol kabul etmez. Adamları kendisine çeker. Bunu çafir de kullanır, şeytan vasıtasıyla bak Müslüman da kullanıyor. Bizim bu laneti var ya, Bilirsiniz 11 Eylül'de ne dedi? Dedi yani Amerika taraftarsınız yani terör taraftarısınız. El-Kaide taraftarısınız. Orta yoktur. Bir kısım diyor devlet ben karışmıyorum, ben sizin karışmıyor, Olmaz diyor. Saflar belli oldu siyah beyaz. Bunlar da diyorlar saflar belli oldu siyah beyaz. Yani senin imtihan ederiz. Bizim istediğimize göre inanırsın. Yoksa senin katın halaldır. Bunlar kimi öldürdüler? Sahabeyi öldürdüler. Ondan dolayı bunlar her Müslümanı öldürmeleri nedir bular için? Ey hoştur. Bu birinci. İkinci. Yani Müslümanı öldürmekte göz kırpmazlar ama kafiri öldürmekte yüz tane mahane bulurlar. İslamiyetin hakikatini kafiri öldürmekte ne yaparlar? Kullanırlar. Hecet kahalım, bilmem ne yaparım.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 bütün üzerinde iki itki üzerinde olsa, olsa muvahhiddir ama gaflete gelmiş o işi kalmış Allah'a Allah istese affeder istese ataş atar ataşa atsa da bile tevhid üzerine ölmüşse namazı varıysa onu olur Allah onu affeder hakkını alır ataştan nasibini ondan sonra cennete gider. Ehl-i sünnetin itikadıdır. Bunlar diyorlar hayır. Madem bir böyü cinayet işledin, Allah'ın vaadi hakkı. İşledin bitti senin işin. E nasıl bütün Müslümanları öldürsünler? İşte bu meseleden dolayı. Nasıl öldürsün bir Müslümanı? Muhakkak bir şey bular, bir kayda kurmuş şeytani bir kayda. Madem böyü cinayet işledi, katli olur. Evet. 3. Emir bil ma'ruf ve nehy an'il münker nedir? Böyük bir kaidedir Ehl-i Sünnet'te. Eylik amredip kötülüktan nehyet Bunlar ne diyorlar? Bu kaideyi kimin zıddına oturtuyorlar? Bu kaideyi kendilerine yani kendi paketimizde biz bu pakette emir bil ma'ruf yatıp ney'i al-munkar ederiz. Kendi paketimizde. Şeriat paketine değil. Ehl-i Sünnet'te Allah'ın emri, şeriat paketinin emrini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 Allah'ın hükmünü il hükmü illa lillah Ou, hükmü illa li, e, e, e, e, hükmü lillah değişik şeyleri var, mustalahları var. Yende bunu yanda nedir? Bu paketi emredelik bunun üzerine uyuyoruz Ondan dolayı hak halifenin üzerine çıktılar. Çünkü emir bil marufu tercih etsen onlara göre çafil oluruz. Bize göre ne diyor? Men ra'an minkum munkaran falyughayyirhu bi yedihi. Bir münkeri gördün elinle yapamıyorsan dilinle, yapamıyorsan kalbinle. Bu da imanın en zayıf noktası. Olar diye hayır yapacaksın. Yapmasan imanın en zayıf noktası değil, imanın gider. Gördük mü? Ne kadar yanlış tanıdık. Bu şeyi onun için muhaliflerini ne yaparlar? Kital ederler.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 Sen bize uymadın. Hakiki mümin değilsin. Nasıl gece mi namazda Hakiki mümin. İbrahim dedi ya kardeşim gece namazı sünnettir. Ferz değil. Olmaz. Kurallarımız bizim katlıdır. Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Namazlarınızı kendi namazlarınızın yanında ne yaparsınız? Küçümsersin. Onun için ibadette ifrat ederler. İçtihadı ifrata kullanırlar. Yani aşırı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 Kuruludular. Biz hak üzerindeyiz İsrail ederler. Evet. Ondan sonra yedinci matotları, bunların bozuktur zaten. Matotları bozuk olmasaydı bunlar raydan çıkmazlar. Ehli sünnet raydan çıkmazlar. Matotları bozuktur. Menhecleri de helal var. Sağlam değil. Neden? Çünkü Resulullah'ın yolunu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 biz İslam memleketinde 100 senedir diğer yerlerde daha fazladır ne oluyor? Hep zulüm gitmiş ama adalet şeriat peketinde asr-ı saadet ve devam etmiştir. Bular ne yaparlar? Buların metodlarında yanlışlık var. Buların metodları bir de 8. asasları buların.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 Resulullah nedir? Sünnettir. Hedaletli davet dediler. Onun için bunlar her şeyi Kur'an'dan diller E bir günde var. Aynısı. Kur'ancılar, maalciler sünneti inkar ediyorlar. Kur'an bize yeter diyorlar. Bakın haricilik ne kadar tehlikeli bir şeydir. Ondan sonra Sünnet ve cemaate karşı gelme nedir? Bunların matodundadır. Gördük halifeye nasıl karşı geldiler. Yani bunlar için önemli değil. Sen kimsin? Nesin? Çoksun? Azsın? Hak üzernesin? Batıl üzernesin? Resulullah'ın mirası senin elindedir. Şeriat peketi senin yanındadır. Önemli değil bunlar için. Bunlar için ne önemlidir? Benim kriterlerime uyusun uyumursun. Uyumursan çıkarsın. On üç bunlar her zaman her zaman bak Hz. Ali'den bugüne kadar Müslüman toplumunun haricinde kalmışlar. Evet. Ondan sonra hadisten alimlerden ne yaparlar? Hiçbir zaman amel etmezler. Hadislerle alimlerin rivayetleriyle amel etmezler. Neyle amel ederler? Kendi görüşleriyle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 kendileri kendilerine göre Kur'an'ı ne yaparlar? Tevil yaparlar. Bir de bir sıfatlarından, matodlarından bakarsın, gücün burayı üzerine dediler. Yarın hemen çabuk değişirler. Yani Ehli Sünnet 1400 senedir aynen görüş üzerinde biz devam ediyoruz. Halifelerden aldık, bugüne kadar devam ediyoruz. Ama onlar nedir? Bakarsın bugün bir, bir paket üzerinediler, yarın böyle derler. O bir gün böyle derler. bu zamanda böyle derler, o bir zamanda mutakalliptiler. Yani mutekallip nedir? Yani değişiliyor durumları günden güne değişiliyor. Bir de bularda ne var? Şiddet var. Bu da bir sıfatlarındandır. Matodları şiddettendir. Her şeyi şiddetten anlatır. İbadetin en kralını yapacaksın. Gece namazına kalkacaksın. Bu kadar Kur'an okuyacaksın.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 eee ilerleler. Bugün de de bakır arkadaşlar haricilerin durumu aynıdır. Eydir bugün de harici dedik var mı? Var tabii Resulullah dedik Dajcela kadar devam eder. Ama değil bugün de bir toplum Hazreti Ali'ye karşı çıktığı gibi ben hariciyim çıkmıştı. Ama her grupta bir haricilik var. Bak ne dedi? Ne dediler?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 bit atla ibadet ediyor. Her şey şiddet almış, ibadet almış, tavakkül ediyor, aşırıya gidiyor her şeyde. Bu da harici fikirdir. Bakıyorsun adam aklı mantıktan şey yapıyor. Hariciler akıllarıyla dedir seçenler. Bu doğrudur, bu doğru değil. Akıllarıyla İbn Abbas diyorlara ben size söyleyeyim bir ayet nerede indi? Hepsini biz biliyoruz Kur'an nasıl indi. Resulullah ne dedi?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 Allah subhanahu wa taala yarın nolaceğini bilmez. Kimiyle evlenirsin bilmez. Bu nedir? Akıldır. Akıl, akıl ürünüdür. Bunda haricilik var mı? Var. Karşı tarafı kanını halal kılmak bugün de var mı? Var. Bazı hatta mucahit gruplarda da var. Adamlar bir araya toplanıyorlar. "Yen yani bize uyacaksınız, yani kanınız halaldır." Bizim Irak'ta da oldu bu.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 Fatihül Bari'de onüncü ciltte hariciler üzerinde konuşuyorsan diyor, <gülüyor> diyor azim al bela ubihim ve tavasat fi muğteddatihim il faside diyor musibet olardan çok oldu fasit inançları, fasit metodları öyle yayıldı ki hatta bunlar bir yere hacim olarında rejimin fa abtul rejme almuşun rejim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 Taşlamak'ı iptal ediyorlar. Halbuki sünnette var. E nasıl iptal ettiler hariciler bunu? Demek ki akıllarına uydular. Sonra İbni Hacer devam ediyor. Barda, Berda. وَقَطَعُوا يَادِ الْسَارِقِ مِنَ الْاِبْطِ Allah Teala Kur'an'da ne diyor? Hırsızın elini kesin. El nedir? El buradan, bura hepsi eldir. Gerçek buranın bilektir, burası bilektir, burası nedir? Türkçe'de?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 ayrı adı da var onun ama onu söylemek istemiyoruz. Bu şeyin, meclisin şeyine gelmez. Onu ile dili program yapar. Onlar da diyorlar ne diyorlar? He? Bak İbni Hacer burada diyor. Ne diyor? Hays halinde kadına derler ki sen namaz kılabilirsin. Bak İbn Hacer Bari'de bak. Arapçasına bakın. 12. cilt 296. sayfa.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 E, hayız olurdum e, namaz kılabilir miyim dedi ehururiyetin anti sen hururiyesin hururiye nedir o semte toplandılar Hz Ali zamanında anlatabildim çünkü bunlar meşhur bir zamanında sonra devam ediyor İbn Hacer Askalani rahimeullah ve kaffaru men terk amr bil ve nehyni'l munkar ve in kana qadiran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 Sen nasıl tekfir edersin? Sonra İbni Hacer devam ediyor. Diyor ki e, وَحُكُمْ مُرْتَكِبِ الْكَب۪يرَ عَنْدَهُمْ حُكْمُ kâfir, Böyü cünah kâfir çafir hüçmüdür yanında. Yani bir tane yakaladılar zine yapıyor. Bir tane kadar içki içmiş. E Resulullah içki içeni getirdiler yanına. Abdullah İbni Himar dövürdü onu. Kırbaçlıyordu gidiyordu.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 Arkadaşlar, maksat bu haricilik beyük bir fitnedir. Bu haricilik büyük bir nedir? Ee, kötü bir gruptur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş, bunlar ateş ehlinin çöpekleri. el havar <gülüyor> kilabu ehlin nar <gülüyor> Bunların öldürmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde vermiştir. Onun için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 Onun içre Resulullah ne demiş? Fitneler çıkar, harici fitnesi. Deccale kader de devam eder. Bugün de hariciler de bizi engellediler. Dün de engellediler, yarın da engel olurlar. Neye? Müslümanlar cemaatine. Çok dönemde alimleri bile öldürmüşler. Mucahitleri öldürürler. Halifeyi öldürdükten sonra her çeşe bunlar kıyerler. Ama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 %50 var. %60 var. %70 var. %100 haricilik maalesef yoktur bugün. De. Ama bazı konuda bazı konuda haricileri sallayan da var. Eski haricileri sallayan da var. Eski hariciler azından ehl-i takvaydılar namazları vardır. Bugün de hariciler neredeyse söylemeyeyim o tabiri. Aynen onun gibidir. Namaz da zayıf ibadet de zayıf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 tam tersine onların avretlerini açıklarıını Allah Teala bizim elimizden ıslah edenlerden bize eylesin. Ümmetimizi onlardan uyarılanlardan eylesin. Elhamdülillahi rabbil alamin.